Whatsapp soru cevap hattımızdan gelen bir soru. Adem Rumuzlu veya Adem isimli bir kardeşin sorusu. Diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum. Çevremde Arapça dersi alabileceğim kimse yok. Evde yalnız Arapça öğrenmek zorundayım. Acaba hocanın tavsiye ettiği kitaplar var mıdır? Arapça Türkçe sözlük olarak neyi tavsiye eder? Birkaç kitap önerirseniz sevinirim. Arapçayı nasıl öğrenebilirim? Ne şekilde öğrenebilirim? Şimdi kardeşler. Bizim Müslümanlar arasında veya İslami ilimler öğrenmek, tahsil etmek, İslami ilimler okumak isteyen kardeşler arasında Arapça öğrenim isteği çok yaygındır, çok arzuludur. Yani herkes Arapça öğrenmeyi ister. Öncelikle kim Arapça öğrenmeli ben onu söyleyeyim. Tabi dil öğrenmek her zaman için gerekli. Yani sadece Arapça değil İngilizce de öğrenebilirsiniz, İngilizce kursuna da gidebilirsiniz, ee, Almanca, İspanyolca mesela benim imkanım olsa Fransızcayı çok merak ediyorum. Yani edebiyatı oldukça güçlü olan, kelime hazinesi çok güçlü olan bir dil Fransızca. İmkanım olsa ben bir yani ben Fransızca öğrenmeyi isterim. E bu yüzden mesela ben daha küçük yaşta olmalarına rağmen çocuklarımı dil kurslarına gönderiyorum ki birkaç dil mutlaka öğrensinler, mutlaka bilsinler diye. Dil öğrenimine karşı değiliz Yani bu değil Ama İslam ilimleri için İslam ilimleri tahsil etmek istiyorum ben Tamam Arapça öğreneceğim bu da tamam Ama Türkçe kitap okumuyor ki bizim kardeşimiz Yani adam Türkçe kitap okumuyor Türkçe kitapla hiç ilgisi yok Yüzünden Kur'an okumayı bilmiyor e, Yüzünden 3-5 tane ezber ayeti yok Hadis bilmiyor Hiç hadis okumamış ben Arapça öğreneceğim. Ben böyle kardeşlerin Arapça öğrenmemesini nasihat ediyorum. Yani Arapça öğrenmeye çalışmayın. Ee, Arapça öğrenmek için uğraşmayın. Yani siz dininizin e, delillerini dahi bilmiyorsanız, kitap okuma gibi bir alışkanlığınız yoksa, oturduğunuz zaman e, bir 50-100 sayfa kitap okumak gibi bir alışkanlığınız yoksa, siz şey yapmayın yani... Arapça öğrenmeyin. Arapça öğrenmek için vakit kaybetmeyin. Vaktinizi daha değerli şeylere harcayın. İlimlerde şu vardır kardeşler. İslam ilimlerinde her zaman önemli olanı, en önemli olanı başa almak. İkinci ve üçüncü dereceden önemli olanları hep arka tarafa atmak. Hayatın tamamında budur, başarı bu şekilde sağlanır. Yani bir insan daha yüzünden güzel bir şekilde Kur'an okuyamıyorsa, okumuyorsa, okumayı bilmiyorsa... Daha önceki derste de biz bunu anlatmıştık değil mi? İman nasıl artar? Bolca Kur'an-ı Kerim düzgün bir şekilde tecvidle sesinizin duyabileceğiniz bir şekilde Kur'an okumakla imanınız artar. E bu kişi daha yüzünden Kur'an okuyamıyorsa imanla artırmak için hiçbir faaliyette bulunmuyor demektir. Ya da ne bileyim ee, namazda okuyacağı soruları bilmiyorsa bir 50-100 tane hadis bilmiyorsa amellerini yaparken hangi hadise göre neyi yapacak bunları bilmiyorsa bu insanın Arapça öğrenmesine gerek yoktur. Arapça öğrenmesine gerek yoktur. Vaktini daha önemli şeylerle harcasın. Bu, vaktini daha önemli şeylere harcasın bu birincisi. İkincisi Arapça öğrenmek istiyorum. Hemen şu soruyu soracağız. Niçin Arapça öğrenmek istiyorsun? Araplarla konuşmak, bir Arapça metin, bir Arapça program izlediğinde onu anlayabilmek bir film izlediğinde bir konuşmacı dinlediğinde onu anlayabilmekse gaye işte gazete okuyabilmek güncel metinleri okuyabilmek gaye buysa Arapçayı en güzel şekilde öğrenmenin yolu modern usuldür modern usul dediğimiz yoldur işte birçok el arabiyyeti beyne yedeyik var bu noktada birçok hocanın da internette ders olarak yaptığı ben bunu tavsiye ederim. El Arabiyyatü Beyniyedek zannedersem isim böyle olması lazım. Bunda hem internette bunun dersleri var. 3-4 tane hocanın dersi var. Oradan takip ederek pratik Arapça öğrenebilirsiniz. Pratik Arapça öğrenmenin en güzel ve en kestirme yolu bolca dinlemektir, izlemektir. Ee, benim en küçük oğlum ilkokul yaşına geldiği zaman tabii ilkokula da göndermiyoruz. Durumumuz ve şartlarımız gereği e, herhangi bir özel okula yani m, paralı ama Müslümanların veya İslami camianın yaptığı okula gönderme imkanımız da yoktu. Ben o sene Arap sat almıştım. Nil sat, Arap sat, Arap kanalları televizyona ve çizgi film kanalı yüklemiştim. Sabahtan akşama kadar çizgi film seyrederek çocuk ana dili gibi Arapça öğrenmeye, hatta Arap gibi düşünmeyi yani Dili öğrenmek nedir? Onun gibi düşünmek. Sabahtan akşama kadar Arapça öğrenmişti. Hatta yanımda Suriye'yi götürdüğüm zaman orada diyorlardı. Çizgi film gibi konuşuyor diyorlardı. Yani çocuk çizgi film gibi konuşuyor diyorlardı. Yani devamlı dinleyerek, devamlı izleyerek, devamlı yeni kelimeler ezberleyerek Arapçayı çok kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Yani bir taraftan El arabiyetu Beyneydeki derslerini internetten ben isim vermeyeyim doğru olmaz da 4-5 tane hoca yapmış. Yani el arabiyatü Beni de ilk dersleri yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Onları takip edin. Ee, güncel metinler çözülüyor internette onları takip edin ve bol bol bir şeyler izleyin, bir şeyler dinleyin. Allah'ın izniyle 7 ay, 8 ay, 10 ay gibi kısa bir sürede konuşabilecek ve dinlediğinizi anlayabilecek derecede Arapça öğrenirsiniz. Yani öyle... Birilerinin abarttığı gibi bu Arapça konuşmak veya Arapça anlamak, işte 10 yıl çalışman lazım, 20 yıl okuman lazım böyle bir şey değil yani. Böyle bir şey değil. Bu altı üstü bir dil. Yani konuşmak, derdinizi izah etmek ve dinlediğinizi anlamaksa gaye bunu 8 ay gibi, 10 ay gibi 1 yıl gibi kısa bir sürede hem okur, hem dinlediğinizi anlar, hem de insanlara meramınızı çok rahat anlatabilirsiniz. Tabi Tek başına Arapça öğrenmenin dezavantajlarından bir tanesi şudur. Konuşmak yani muhadese yapmadığınız için biraz konuşmakta zorlanabilirsiniz. Biraz konuşmakta zorlanabilirsiniz. Bunun için de Türkiye'de işte şu an her taraf Suriyeli. Kendinize bir arkadaş bulun Suriyeli. Gidin onunla konuşun. Fusa konuşmasını isteyin ondan. Çok kısa bir sürede muhadese yani konuşmayı da mükelemeyi de ne yapabilirsiniz? Rahatça halledebilirsiniz. Bu birinci. Yani Arapçayı bu amaçla. Yok Arapçayı İslam ilimlerine vakıf olmak ben İslam ilimleri okuyorum ve İslam ilimlerine vakıf olmak için Arapça öğreneceğim diyorsanız bu metot hiçbir işe yaramaz. Hocanın bir tanesine bu Arapça konusunda e, uzman olan hocalardan bir tanesine diyorlar hocam bu can taşın serisiyle biz Arapça öğrenebilir miyiz? Çok iyi öğrenmişsiniz diyor. Laleli de diyor atlet pijama satabilirsiniz. Yani oradan öğrendiğiniz Arapçayla atlet pijama işte e, elbise. Laleli de oturur Araplara işte kaç lira? Beş lira diyebilirsiniz. Yani böyle küçümsüyor. Tabii pratik Arapça için biraz önce biz o, o tip çalışmaları önerdik ama o şekilde öğrenilen Arapçayla İlim elde etmek için lazım olan Arapça öğrenilemez kardeşler. Yani o metinler anlaşılamaz. Bugün e, eski metinlere yani bir İbni Hacer'in, bir Acurri'nin veya bir İbni Hazma'nın metinlerini yani saf Araplar bile zor alınıyor. Ben bunun defalarca şahit olmuşumdur. İşte bir metin okuyoruz yanımda Arap var adam anlamıyor yani o metni anlamıyor. Ne dediğini inanın anlamıyor. Oldukça eski metinler olmasından dolayı. Şimdi... İslam ilimlerine vakıfsanız bu şu demektir. Ben dünyanın İspanya'da, Endülüs'te yazan ülama'nın kitaplarında anlamak istiyorum. Mekke-Medine bölgesinde yazan alimlerin kitaplarında anlamak istiyorum. Şam bölgesinde, Suriye bölgesinde yazan alimlerin kitaplarında anlamak istiyorum. İşte Irak ekolünün kitaplarında anlamak istiyorum. Bu bir, iki. Miladi 800 yılında yazılmış kitaplarda anlamak istiyorum bin yılında yazılmış kitaplarda anlamak istiyorum 1200 yılında yazılmış kitaplarda anlamak istiyorum bunun ne için söyledim biliyor musunuz kardeşim dil çok dinamiktir devamlı kendisini geliştirir ve bölgeden bölgeye ifadeler nesirdeki kullanılan sanatlar Bunlar çok çok değişir yani Öyle metinler vardır ki Arapça okumaya başladınız zaman diyelim Arapça e, okuyorsunuz. Emsile bina maksut bitirdiniz. Avamil ve Acrumiye bitirdiniz. Öyle metinler vardır ki Avamil ve Arapça Arapçasıyla bu metni anlarsınız. Öyle metinler var ki Molla Camii bitirmeden, bir Suyuti bitirmeden, bir kafiye bitirmeden içinden çıkamazsınız. Çok zordur hatta bunları bitirseniz de o iş çok zordur. O iş çok zordur. Yani Arapça o kadar ee, kullanışı farklı bir dildir ki bir alimi çok rahat anlarsınız açarsınız bir kitap bu bizim devamlı başımıza gelen hadisedir kitabı açarız başından sonuna kadar e, hiç teklemeden anlarız bir başka alimin dili öyle bir ağırdır ki yani bir sayfayı bitirene kadar canımız çıkar Bundan dolayı eğer ilim Arapçası, ilim elde etmek ve İslam ilimlerine vakıf olmak için Arapça öğrenecekseniz bu iş hocasız olmaz kardeşler. Bu iş kesinlikle hocasız olmaz. Şöyle bir şey sorabilirsiniz hocam işte siz klasik Arapça dersleri yapıp video olarak atıyorsunuz. Bunlardan öğrenilmez mi? Hayır bunlardan öğrenilmez. Biz bunların için yapıyoruz? Eğer bir kardeşimiz Katrun'e daha çalışıyorsa ya da bir hocadan Katrun'e okudu ve onu anladıysa bir de farklı olarak bizden dinlesin. Ya da bir hocayla ders yapıyorsa bizimle de videoda ne yapsın eee, pratik yapsın diye dersi müzakere etsin bizimle bu şekilde biz bu amaçla yapıyoruz. Yoksa bizim işte internette yaptığımız avamildir, munidir, katrünnedadır. Allah'ın izniyle bu sezon bunların hepsini yapacağız. Yani kavaidül ihra, suyuti bunların hemen hemen hepsini muni bu sezon bitireceğiz. Allah'ın izniyle birkaç kere başladık hep yarım kaldı ama Allah'ın izniyle bu sene biz bu medrese ekolünün okuduğu kitapların bir çoğunu bitirmeyi niyet ediyoruz. Dediğim gibi ilim Arapçası öğrenecekseniz bu bir hocasız olmaz Bu birincisi. İkincisi hocayla olsa da günlük en az 3-4 saat, 5 saat çalışmanız lazım bu iki. Üçüncüsü ise en az bir 3 yıl devam etmeniz lazım. Bu şekilde çalışırsanız 3-3,5 yıl, 4 yıl belki çalışırsanız Allah'ın izniyle size lazım olanı, sizin ihtiyacınızı çok rahat karşılayabilirsiniz. Bu kardeşimiz başka ne demiş? Yani yalnızım diyor. Evde yalnız öğrenmek zorundayım diyor. Yani kimsenin hevesini kırmak istemiyorum ama ilim öğrenmek için, ilmi kitaplara vakıf olabilmek için Arapça öğrenecekseniz bu iş yalnız olmaz. Ama dediğim gibi diğer türlü 6 ayda 8 ayda konuşabilecek ve konuştuğunuzu anlayabilecek kadar Arapça öğrenebilirsiniz. Benim bu soru hakkında diyeceğim bu kadar kardeşler. Şehade ile getirilerdi Şahin